Yorgunluğumuzdan dolayı yatsıya. Öncelikle de şunu söyleyelim. Bütün kardeşlerimize ve önce kendi nefsinize de şunu söyleyelim ki. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Cenab-ı Hak e, namaz müminlere vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır diyor. Allah Celle ve Alâ Hazretleri hangi namaz hangi vakit, vakitte kılınacağını belirlemiştir. Müminler de Allah Celle ve Hazretlerinin belirlemiş olduğu şekilde namazlarını o vakitlerde kılmalıdırlar. Namazın tehirini Hiçbir şekilde alimlerimiz caiz görmüyor. Ancak, ancak kişi uykuda kalırsa veya hasta olur, hastalığından dolayı yatarak dahi kılamayacak halde, ima ile dahi kılamayacak olduğu halde yahut da savaş gibi, savaştan, fiili savaştan dolayı, hani Hendek Savaşı'nda olduğu gibi, evet. e, fiili savaştan dolayı kılma imkanı bulamamış ise, işte bu durumlarda kişi namazını ne yapabilir? Erteleyebilir ve e, ilk fırsatta da o namazını kaza eder. Ha, böyle bir ertelemeyi meşru kılan bir sebep yoksa, ertelemeyi caiz kılan bir sebep yoksa, sırf yorgunum diye e, yaz, gerek yazsa olsun gerekse sair vakitler olsun e, kılmamak, Büyük günahlardan birisidir. Yani yorgunluktan dolayı uyuyakalmak farklı. Ayrı uyuyakaldınız. Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri uyuyan insandan kalemi kaldırmış. Yani onun aleyhine olarak bir günah yazmaz. Hı hı. Ama çok yorgunum diye tembellik edip e, ben bunu kuşluk vakti kılarım. Veyahut da işte sabahleyin kaza ederim deyip yatmak. Bu büyük günahtır. Büyük günahlardandır. E, müminler bundan şiddetle uzak durmalı. Peki ne yapacak? Ben bu kardeşlerimize özellikle mesela yaz geliyor... Yazın arazide çalışan köylülerimiz var. Ziraatta ekin biçiyorlar işte veya patos yapıyorlar ne bileyim işte zirai ürünlerin hasat mevsimi. Yorgunlarsa yazısı namazının ilk sünnetini terk etsinler. İlk sünnetini terk etsinler. Ya da, ya da oturdukları yerde sünneti kılsınlar. Ya ilk sünneti terk etsinler çok hı hı. yorgun çok uykusuzluk var. Hakikaten esniyip duruyorsa sünneti seniyeyi terk etsin. Yassının bakın tırnak içinde niye terk etsin? Çünkü gayrimüekkettir. Bu şekilde aşırı yorgunluk veya aşırı uykusuzluk hallerinde terk etmekte hiçbir sakınca yoktur. Peygamber Efendimiz yani, de çünkü terk etmiştir. Aleyhisselatü etsin. vesselam Bakalım. Efendimiz de namazının sünnetlerini çok kez terk etmiştir. Ha, farzını ayakta kılsın hasta olmadığı için. Son sünneti yine oturarak kılsın. Çünkü yorgun bu insan. Vitir vacibi ayakta kılsın ve bu şekilde... Yatsın namazını kılsın ve arkasında da yatsın. Ama farz edelim ki böyle yapmadı da Allah göstermesin. Rabbim hiçbirimize onun emirlerini ertelemeyi ve kazaya bırakmayı göstermesin. Amin. Böyle bir şey göstermesin hiçbirimize inşallah. Nefsimize uyduk, yattık. Elbette ki bunu kuşluk vakti dediğimiz 9-10'larda, 11'lerde, işte 12'lerde kaza edebiliriz. Kaza etmeliyiz. Çünkü... Hak ancak eda edilirse yerine getirilmiş olur. Evet. Ama hiçbirimizin bir dakika sonrası hayatta kalacağımıza garantimiz var mı? Yok. Bakın. Biz öyle bir insanız ki bu beden bizim diyoruz. Diyoruz ki bu beden bizim biz istediğimizi yaparız bu bedende. Hayır bu beden bizim değil. Bu bedenin kullanımı bizim. Bakın şimdi çok basit bir şey söyleyeyim. Sözü uzatmak da istemiyorum. Kolumu istediğim şekilde uzatıyorum. İstediğim şekilde efendim gözümü açıp kapatabiliyorum. Ayağımı hareket ettirebiliyorum. Çünkü bunların hareket ettirme imkanı bana verilmiş. Ama kalbimi durdurabilir miyim? Hiçbir şeyim yok. Safa sağlam kalp krizi dedikleri olay geliyor. Ben şöyle diyebilir miyim? Kalbim durma çalış çalış diyebiliyorum. Yok Kalbimi hükmedemiyorum. böbreklerimi hükmedemiyorum. damarlarımı hükmedemiyorum. Onlar akım devam ediyor. İşte refleks halinde gözümü yummayacağım diyorum siz elinizi benim gözüme doğru uzatır uzatmaz otomatik kalın. Demek ki bakın vücut bile bir kısmı bizim elimizde, irademizle hareket ettirebiliyoruz. Bir kısmı da bizim irademizde değil, bize bağlı değil. Allah ona vermiş olduğu görevi istesek de istemesek de yapıyor. Desem gibi ben şu anda yeter çok yaşadım. İstemiyorum gayri bundan sonra yorgunluk işte efendim stres bu hayatı çekmek isteme kalbim dur ve öleyim intihar etmek yasak ya. Evet. Ey kalbim dur da öleyim desem duruyor mu? Ya bizi dinlemeyen bir değil sürü değil. organımız varken nasıl bu bizim vücut oluyor? Bu vücut bizim nasıl oluyor? O zaman bu bizde bir emanet. Emaneti sahibinin verdiği şekilde kullanmak zorundayız. Onun için hemen namazımızı adresimizi alıp kılmalı ve Ondan sonra yatağa girmeliyiz çünkü uykuda da ölüm gelebilir, uyanıkken de ölümü gelebilir. Evet. Müzik